Diyalog hizmetleri çerçevesinde görüştüğümüz insanlara karşı bir taraftan hidayetlerini çok arzu etme, diğer taraftan da diyaloğun ruhuna, zıt mülahazalara girmeme arasında dengeyi nasıl kurabilir veya koruyabiliriz? Bizim başkalar diyalog adına birileriyle, işte münasebet içindeyiz. Diyalog diyoruz genelde, bir mahsur yok bu mülahazayı sorgulayacak bir fikir ortaya atılmadı. Diyalog diyoruz herkeste, işte de dışta da, bu karşılıklı konuşma, anlaşma, birbirine saygılı olma, anaların ihtifa ediyor. Kelimelerin, nuansları üzerinde durmuyoruz. Hoşgörü filan, sorguladık bunu yani. Hoş olmayan bazı şeyler, hoş görme gibi. Fakat ille de böyle bazı de. Efhumu muhalif filan çıkar mı ona göre hükümler bina etme onlar da doğru olmayabilir yani. İlle de insanlarda hoş olmayan bir yan var ondan dolayı hoş görüyoruz değil yani. Belki bizim telakilerimiz, bizim anlayışımıza göre biz hoş bulmadığımız bazı şeyler vardır. Bizim hoş bulmadığımız bazı şeyler vardır. Bulmadığımız şimdi buluyoruz olur yani. Bu da sorgulanıyor yani bu meselede. Mesela konuma saygı belki şimdi kimse bir şey demiyor. En azından mesela insanlara saygı gibi Allah'tan ötürü herkese karşı belli ölçüde bir teveccüh gibi yerine göre, konumuna göre, durduğu yere göre Allah'la münasebet açısından üstünde bulunduğu basamağa göre bir alaka gösterme onlara. Herkes belli bir basamakta duruyor. Elbette ki Allah'a en yakın olanlar belli bir basamakta duruyor. Biraz uzak olanlar belli bir basamakta duruyor şöyle böyle münasebeti olanlar işte sırasına göre belli basamaklarda duruyorlar basamaklara göre alaka gösterirler ve bunların hepsini biz söz dediğiniz kelime içinde iptal ediyoruz yani orada ille böyle bir kısım epistemolojik mülazalarla detaylara inmiyoruz onlar onlar bir kısım hatalara götürür bizi orada şimdi Bizim kendi dinimizi yaşama, dinimiz adına belli heyecanları duyma, belli şeylere karşı olabildiğine saygılı olma mevzu, başkalarına karşı böyle davranmaya mani değildir yani. Ne Hz. Mevlana, ne Üstad zaman, ne Yunus Emre, yani şimdilerde çok kullanılıyor bunlar, ne Ahmet Yesevi, başkalarına karşı böyle saygı duyarken, hatta değişik yerlerde kendi iş yönlerini kurarken, kendi düşüncesini ifade etmeye çalışırken kendi dininden kopukluk yaşamıyordu yani. Dini değerlerine karşı bir pişmanlık da duymuyordu bunlar. Aksine belki kendi dini değerlerine karşı çok saygılı davranıyorlardı. Ama bir yerde o 72 milletle de belli münasebet yolları buluyorlardı. Bakın bununla da şu manada irtibatımız var. Siz o irtibatı bağlı bulunduğu mana açısından ortaya çıkardığınızda zaten karşı taraf tatmin oluyor burada. Dolayısıyla meseleyi detaylandırıp böyle teferruatıyla anlatmaya gerek kalmıyor yani. Ben içimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anınca diyelim ki hani burnumun kemikleri sızlıyor. Elbette herkese tercih ediyorum o meseleyi. Fakat bir yerde başkalarını rencide etme manasına Kur'an'ın o kadar hak tanıdığı şeyler var, Hz. Musa diyorum, Hz. İsa diyorum, hiç unutmam, Yahudilerle toplantı yaptığımız bir yerde ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esas ben onun yüceliğini, onun tevazuyunu, onun mahviyetini anlatıyorum. Bildiğiniz gibi bir sahabi ile bir Yahudi arasında az buçuk bir şey oluyor, münakaşı oluyor. Yahudi diyor ki Musa daha büyüktür, Müslüman da diyor ki Hz. Ebubekir olma ihtimali de var. O da diyor ki Efendimiz daha büyüktür diyor. O ısrar edince bir tokat aşk ediyor ona. Haklı olarak. Hz. Musa aklı bir tokat vurduğu gibi birisine. O da bir tokat ona aşk ediyor. Ancak o kolunun gerilimini ayarladığından dolayı Hz. Musa'nın sebebiyet verdiği akibe zuhur etmiyor. Öyle diyelim. Sonra Efendimiz'in huzuruna geliyorlar. Efendimiz sahabî tadil mahiyetinde, diğerini de tesliye mahiyetinde buyuruyor ki Beni Musa İbn İmran'a tercih etmeyin diyor. Çünkü haşr olduğumuz zaman, dirildiğimiz zaman onu Arşın kavayimi altında göreceğim. Bilmem ki turda bir saikye yaşadı. O saikyeden ötürü ikinci saikyeye maruz kalmadı mı? Yoksa benden evvel mi haşr oldu diyor. Şimdi öyle bir esfiriyle ortaya konuyor ki bu mesele. Hazreti Musa'nın büyüklüğü anlatılıyor ama efendimiz o benden daha büyüktür demiyor. Hiç unutmam. Ben bunu söyleyince. Beni Musa ibni İmran'a tercih etmeyin. Hepsi birbirlerinin yüzüne baklar. Bak gördün mü dediler. Ben anlatmak istediğimi anlattım arada. İnsanın istihar tablosunun şeyini anlattım. Şeyi de anlatabilirdiniz. Miraç'ta Hazreti Musa'ya uğramasını, namazın beş vakta indirilmesi meselesinde rehberliğini. Biz ona kendimize göre bir kısım yorumlar getiriyoruz, izah ediyoruz. Neydi yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Onun saygısına, tevazu ve tarihi tecrübeye önem vermesine, bu hukukta bile çok önemli bir esastır. Bunlar önemli şeyler esaslar. Fakat hani onlar varsınlar, kendi bildikleri gibi anlasınlar. Şimdi bu türlü meselelerde, siz size ait değerler adına yüreğiniz ortaya korsunuz, candan bağlılık içinde o meseleleri ifade edersiniz. Ama başkalarını rencide etmemeye çalışırsınız orada. Zaten zannediyorum dinimizin temel o mevzdeki kurallara, nazar itibara alındığında, başkalarla rencide edecek bir şey de yoktur orada, ortada yani. Ancak neyin ne zaman söyleneceğini bilmek lazım. Yani yemekte bile, yemek koymada bile hep derim, bir usul varsa şayet bence, orada üsluba muhalefet etmemelidir. Üslub önemli bir şeydir. Yemekte çorba konur önce, sonra başka yemekler, sonra tatlı sonra verilir. Tatlıyı önde verdiğinizde mideyi bulandırırsınız usul vardır yani her şeyde. Orada da kime diyeceksin, neyi diyeceksin, ne zaman nasıl konuşacaksın bunları bilmek lazım. Allah Kur'an'ıyla bizimle konuşurken öyle konuşuyor. Öğrenmek lazım Bunun gibi neydi? Diyalog yaparken kaç yani, Diyalog yaparken yani biz esas kendi değerlerimize bağlı olmalıyız yani bir yönüyle ve bununla esas o diyalog arasında veya konuma saygı arasında veya paylaşma arasında onların değerlerini kabul edeceğimiz çerçevede olanları kabul etmede esas bizim değerlerimize karşı bir saygısızlık onlardan kopma söz konusu değil. Bir yani mesela yani bu yanı var. Bunu çok iyi tespit etmek lazım Hazreti Misallerle. Bir ikinci şıkkı şu. Ben şunu gördüm yani bu senelerden beri. Çok eskiden beri küçük dairede vardı. Son işte 94-95'li yıllarda hem Türkiye'deki bir kısım insanlarla hem azınlık şeyleriyle, liderleriyle orada görüşmelerde şunu gördüm. Biz kendi değerlerimize saygı içinde onlarla oturup kalktığımız zaman da kendimiz adına daha fazla şey yapıyoruz, güven telkin ediyoruz. Daha saygın olduğumuzu ortaya koyuyoruz. haşo onun için yapılmaz. Mesela biz namaz kılacağız. Yani hiç bırakamayız biz bunu günde beş defa. Çok önemli sizinle bir şey görüşüyorduk ama şu an bizim namaz vaktimiz gibi. Biz dinimize bağlılığımızı ortaya koyduğumuz zaman onlar daha fazla saygı duydular. Laubalilere saygı duymuyorlar. Onlarla ben bir diyalog ve yaşayacağım veya işte burada şöyle bir faslı neyse işte halledeceğiz falan gibi mülazalarla siz siz şeylere karşı lakayt kaldığınız zaman da onlar sarsıntı yaşıyorlar aksine. Bu açıdan bizim kendi değerlerimize bağlığımız mani değil yani onlarla oturup kalkmamıza. Fakat samimi olalım, şeffaf olalım. Ben dinimin en küçük emrine bile taviz vermem. Diyelim rahatlıkla bunu. Diyelim. Allah için bunu diyelim yani. Meseleyi böyle bizim işte kendimize mahsus umanis mülazalarımız böyle. Kendi şefkatimiz. Hayır, öyle değil yani. Dinim kuralları. Ben dinimin esaslarını yaşıyorum. Ve esaslarını yaşadığım bu dinin benim başkalarıyla, münasebetlerime mani değil yani. Öyle bir kural bilmiyorum ben dinde. Yeni ümitte vardır, sızıntı vardır, yalukla alakalı şeyler var yani. Bunlar ezbere şeyler değil ki. Başkaları zaten yapıyorlardı bunu. Ancak... Bu meselede, yani sizde belirleyici bir rol alma, bunu yapalım evet sizinle yapalım ama fakat bizim dediğimiz bazı şeyler de var. Şöyle yapalım, biz bize bağlı yapalım müşterik, bizim tasvip edeceğimiz bazı aktiviteleri beraber gerçekleştirelim falan dersiniz yani. Bu türlü şeyler. Bunlar yine vardı. Bize bir güzellik varsa, Müslümanlarda bir güzellik varsa, temsillerinde görsün başkaları. Müslümanları tanısınlar, böyle olduğunu biz bilmiyorduk desinler şu Hazreti İsa hakkında Kur'an'da böyle takdirkar ayet olduğunu biz bilmiyorduk. Hiç düşünmemiştik. Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Hazreti İsa hakkında böyle düşündüğünü ihtimal vermiyorduk diyorlar. E bunlar bir eksiklik yani. Şimdi siz onlarla bu diyalog vetiresi içinde bunlara anlatma fırsatını bulursanız şayet çuklarının kalbi yumuşayacaktır. Arkadaşlara azetim şeylerden bir şu yani birisi kalksa gelse de şey ki ben vazgeçtim. Bu Hristiyanlıkta hiçbir şey yokmuştur. ya şimdiye kadar içindeydin yani. Ne kötülük gördün sen Hristiyanlıktan derim ben ona. O biraz daha araştırsın, karıştırsın o meseleyi bulsun, kendi tercihini yapsın. Ben de birine söylerken, bu meseleyi açarken böyle derim yani. Sidney'le konuşurken böyle derim yani. O da böyle diyor yani. Zeki Bey diyor ki bizim arkadaşımız birisi mektup yazmış Sidney'e. Mektubu bana okudu. Diyor ki Müslümanlığı araştırdım ben. Şimdi bir kadın zannediyorum. Bana çok cazip geldi. Çok orijinal geldi böyle. Düşünüyorum siz ne diyorsunuz? Yani işte bir katolik papasınız hem de profesorsunuz. Diyor ki Bey ben arada kestim şeyi. Dedim ki yani dininde kal mı diyecek de münasebet? Neyi tercih ediyorsa onu tercih etsin dedi. Yani sizin o mevzudaki yumuşaklığı neyse bence belki on kat değişik yumuşaklıkla karşılaşmanıza vesile oluyor. Şimdi bu açıdan biz diyalogtan hiçbir zarar görmedik. Türkiye'de insanları Hristiyanlaştırıyorlar falan filan. Hiç Hristiyanlaşan yok. 200 tane insan var piyasada dönen dolaşan insanlar. 10 tanesi Yahudilikten Baptist'e geçmiş, 10 tanesi Baptist'ten Rüteryanlığa geçmiş, 10 tanesi Rüteryanlığın Katolik'le geçmiş, 10 tanesi Katolik'ten Rüteryanlığa geçmiş, rakam yükselmiş böyle. 10 tanesi Bahay'ı olmuş, Bahay'ilerden 3 tanesi bilmem nereye geçmiş falan böyle. Bunların da esas kütüklerine baktınız da bakıyorsunuz ki bazıları Ermeni bunların, bazıları Rum, bazıları Nasuri, bazıları Süryani, bazıları da belli bir dönemde Türkiye'de komünist olmuş ateist insanlar. Bunlar geçiyorlar. Müslümanlardan, muhakemeyi i akliye ile Hz. diyor, bir insanların Hristiyanlığı seçmesi mümkün değildir. Evet, onlar öyle diyorlar. Esas hareket tazmin edemediklerinden dolayı, kıskandıklarından dolayı, düşmanlıklarından dolayı bazı kimseler, o ulusalcılar çevresinde ve bir kısım müteşeihin önemli değil. O, o küçüklere de takılmamak lazım. Yani takılma bazen de onları oluyor. Bizim zamanımızı alıyor, takılmamak lazım. Ama Allah'ın burada çok geniş bir lütfu var. Dünyanın her yerinde de böyle. Evet. Hoşgörü bence çok hoş bir şey. Hoş bir şey. Biz ondan çok hoş şeyler elde ediyoruz. Ama meseleyi ona bina etmiş gibi değil esas bizim şeyimiz. insana saygı, insana değer verme, anlayışlara saygılı olma. Tabii biz dinimize karşı aynı zamanda onların içinde saygı ayarlıyoruz size bir de tersini anlatayım bunu. Hapishanede solcular onlar hep size anlatmışımdır. Satranç oynuyorlardı. Bir de mimar bir güneri vardı. Onlar halef selef oldu. Koğuş temsilciliği açısından. O önce sonra beni yaptılar. Satranç oynuyorlardı. Neyse ki orada bir münasebet oldu. Ben de satrançtan hiç anlamam. Konuşmama bakmayın. Yani o şa, fil, gergedan filan bahsediyorum da ben Kulak dolmaz, olmaz hiç anlamam Bakıyordum böyle yukarıdan Bazen tokatlaşıyorlardı bile orada yani Oyunda Aynı kaderin mahkumlar orada ama Fakat şamar şamara Birbirlerine giriyorlardı orada Bir şey oldu Ben Mars dedim az böyle hakaretamiz Bir şey konuştum orada Birden bile böyle bana saygılı Davranıyorlardı ya. Yani. Hoca dedi başlayayım mı dedi ben hemen neye nasıl başlayacağını anladım. Ayaklarım titremeye başladı. Ya dedim, Efendime bir şey derse, hata ettiğimi anladım. Şimdi ne diye adamın putuna inişiyorsun? Kur'an diyor ki, Allah'tan gayri taptıkları şeylere sövmeyen kalkar Allah'a söverler onlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Birisi kendi anasına babasına sövmesin. Diyor abi Nasıl insan kendi anasına babasına sövür? Diyor başkasının anasına babasına yakışıksız ne yapacağız söz söyler. O da kalkar ona söyle. O kendisi söylemiş gibi olur diyor. E şimdi bunlar dinin kuralları yani. Bunlar elimize verilmişse bence ölçülü hareket etmek lazım. Hiç unutmam bu. Yani yetmişli yıllarda düşünün bu mesele. Otuz beş senelik mesele. Unutmam bunu. Şimdi siz Saygılı davranırsanız, o sizin karakterinizin gereği. Kendinize göre hareket ediyorsanız, kendiniz gibi davranıyorsunuz demektir. Ama bu aynı zamanda başkalarını saygıya sevk eder. Dediler mi, demediler mi yani bize? kaç kaçırdı dedi, bize Hz. Muhammed'i sevdirdi dedi. Başa attım, özür dilerim. Allahümme erine el hakka haqqa merzuqna ittifaya ve erine el bâti lebatına merzuqna içtinâme.